Grizaldis Seslendiren Akın Altan Yüksek bir dağ eteğine uzanmış ve güzel şehirleri, ferah meydanlarıyla geniş bir alanı kaplayan Plemont'ta bir prenslik varmış. Buralı olan Kont Volta genç, yakışıklı bir delikanlıymış ve bütün merakı almış. Ülkesinin idaresini bile ihmal eder ele evlenmeyi hiç aklından geçirmezmiş. Eşi dostu onu ev söz açtıklarında, ''Hürriyetimi satmaya hiç niyetim yok. Bekar kaldığım süre dilediğimi yaparım ama ''Evlenirsem çoğu kere karımın istediklerini yapmak zorunda kalacağım.'' diye cevap verirmiş. Vassalleri ise efendilerinin mutlu bir ömür sürmesini Mirasını koyup gideceği çocukları olmasını yürekten dilerlermiş. Bunun için günlerden bir gün, Ülkenin ileri gelenleri toplanıp Kont'a giderek, Ülkenin bir de Kontesi olmasını istediklerini söylemişler. Kendisine yaraşan güzel bir kız da bulacaklarına söz vermişler. Kont, bir süre hiçbir şey söylememiş ve teklifleri üzerinde düşünmeye başlamış. Sonunda, Sevgili dostlarım, içten gelen bu dileğiniz, beni hiç aklımdan geçmeyen bir şeyi yapmaya zorluyor. Ben hiçbir zaman hürriyetimi satmak niyetinde değildim. Ama siz dostlarımın dileklerine karşı koymak istemem. Bununla sizi sevdiğimi ve bir baba gibi düşündüğümü anlayacaksınız. Unvanıma yaraşır bir eş bulacağınıza da ayrıca teşekkür ederim. Ama bu zahmete kendim gireceğim. Yalnız bir hususta bana söz vermeniz ve bu sözü tutmanızdır dileyim. Kendime eş olarak alacağım kimseye bir kontes payesi verecek ve onu bir kontes gibi sayacak ve seveceksiniz.'' demiş. Ricaya gelen asiller, kontun bu cevabına pek sevinmişler ve seçeceği kadın kim olursa olsun sayacaklarına söz vermişler. Birkaç hafta sonra Kont, saray kahyasına düğün için gereken bütün hazırlıkları yapmasını buyurmuş. Ülkede daha hiç kimse gelinin kim olduğunu bilmiyormuş. Kont'a sorduklarında da bir cevap alamıyorlarmış. Düğün günü gelmiş çatmış. Davet edilen konuklar toplanmış. Daha Kontes olacak gelin ortada yokmuş. Hepsi merak ediyorlarmış. Hatta Bazıları, Efendilerinin bir şaka yapmış olmasından bile şüpheleniyormuş. Sonunda dayanamayıp, Kont'a, Düğüne boşuna mı davet edildiklerini sormuşlar. Kont, Gelinin yolda olduğunu, Kısa bir süre sonra buraya varacağını, Onu gereken saygıyla karşılamak için hazırlanmalarını söylemiş. Böylece, Konukların hepsi, Şatonun kapısı önüne çıkmışlar. Kont, Damat elbisesi sırtında olduğu halde önlerine düşmüş. Yanı sırada ülkenin soylu kadınları süslü arabalarda gelinliği taşıyorlarmış. Düğün alayı çevredeki en yakın köylerden birine yaklaşınca gelinin bu köyden olduğuna dair bir fısıltı dolaşmaya başlamış. Hiç kimse gelinin kim olduğunu kestiremediği halde haberi çoktan duymuş olan köyün genç kızları merakla toplanmışlar Ve Kontun seçeceği kızı beklemeye başlamışlar. Bu köyün en fakir kişisi olan, Yenikule adında ihtiyar bir köylünün, Krizeldis isminde bir tek kızı varmış. Genç kız çok fakirmiş. Ama güzelliği, iyi huyu, hünerleri ve aklıyla köyde ün salmış. Babasının az sayıdaki koyunlarını hep o güder, çoğu vaktini tarlada geçirirmiş. Evin yemeğini hep o pişirirmiş. Gece yarılarına kadar da kumaş dokurmuş. Kont, atla yaptığı gezintilerden birinde bu güzel genç kızı görmüş, beğenmiş ve gönlünü vermiş. Bu kızcağızla evlenmek istermiş. Ama niyetini şimdiye dek kimseye dememiş. İşte o gün, düğün alayı köye vardığında, iyi kalpli Griseldis her zaman olduğu gibi çeşme başındaymış. Kont, genç kıza doğru yaklaşmış ve ''Baban nerede?'' diye sormuş. Kız, Kont'un önünde saygıyla eğilmiş. ''Evde, sayın efendim.'' demiş. Kont, ''Söyle, buraya gelsin.'' buyurmuş. Genç kız, heyecanla eve koşup babasını çağırmış. Kont, yaşlı adamı bir kenara çekerek ''Ya Nikula, kızın grizeldisi bana verir misin?'' deyince Nur yüzlü ihtiyarcık hayretten dona kalmış ne diyeceğini şaşırmış. Kont ihtiyarın mutlaka bir cevap vermesini isteyince "Sayın efendim, heyecandan söyleyecek söz bulamıyorum. Benim fakir kızımın gerçekten karınız olmasını diliyorsanız ben zaten karşı koyamam." demiş. Bunun üzerine kont "Güzel O halde şimdi benimle eve gel. Kızına birkaç şey sormak istiyorum." diyerek eve doğru yürümüş. Düğüne gelmiş olan konuklara biraz dışarıda beklemelerini söylemiş. O da yeni kullanın evine girip Griseldis'in ellerini avuçlarını alarak "Sevgili Griseldis, karım olmak ister misin?" diye sormuş. Bu sözleri duyan genç kızın sanki dünya birden başına yıkılmış. Kont Kızcağızın heyecan ve hayretini yatıştırmak için, ''Korkma sevgili Grizeldis'im, seni bütün kadınların arasından kendime eş seçtim. Sen de razı olursan, hemen bugün evleneceğiz.'' demiş. Grizeldis saygıyla eğilmiş. ''Sayın efendim, ben bu kadar büyük bir şerefe layık değilim ama...'' ''Benim gibi fakir bir köylü kızıyla evlenmek dileğiniz gerçekse, buna hiçbir zaman karşı koyamam.'' diye ürkek bir tavırla cevap vermiş. Kont, bunun üzerine ciddi bir sesle, ''Karım olmadan önce sana sormak istediğim bazı şeyler var, Grizzeldiz. Bana her zaman ve her yerde boyun eğeceğine ve her şeyi sabırla, yakınmadan karşılayabileceğine söz verir misin?'' diye sormuş genç kız sayın kont her türlü buyruğunuzu yerine getirmeye hatta öl ölmeye razıyım demiş genç kızın cevabı kontun hoşuna gitmiş gerçekten verdiğin sözü tutarsan ben de çok memnun olurum diye cevap vermiş genç kızın elinden tutarak dışarıya çıkarmış Orada bulunan düğün halkının önüne kadar el ele gelmişler ve kont halka dönerek ''İşte eş olarak bu genç kızı seçtim. Sizin de kontesiniz olacak. Onu sevecek. Kendisine saygı göstereceksiniz.'' Demiş. Sonra onunla beraber gelmiş olan ülkenin soylu kadınlarına kontesliğe yaraşır bir şekilde şatoya gidebilmesi için Griseldi'si süslemelerini gelinlik elbisesini giydirmelerini buyurmuş. Kadınlar genç kızı aralarına almışlar, etraftakiler görmesinler diye bir halka teşkil etmişler. Üstündeki partal elbiseleri çıkarıp giydirip süslemişler. Öylesine güzelleşmiş ki tanınmayacak hale gelmiş. Sonra Kont hazırlamış olduğu nişan yüzüğünü çıkarıp kızın parmağına takmış ve oracıkta halkın önünde nişanlanmışlar. Gelini Yağız bir ata bindirmiş, törenle şatoya götürmüş. Halk, sevinç ve mutluluk içinde arkaları sıra giderken, ''Yaşasın Griseldis!'' diye bağırıyormuş. Düğün dernek kurulmuş, bütün ülkenin asilleri hazır bulunmuş. Bir yıl sona ermeden, Griseldis bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Buna tüm ülke sevinmiş. Yalnız Kont... Bu doğumdan memnun olmamış Bir kız yerine Tosun gibi bir erkek evlat sahibi olmasını istiyormuş gibi davranmış Oysa kontun niyeti Karısının sadakatini denemekmiş Günlerden bir gün Grizeldis'i odasına çağırarak ciddi bir tonla Sevgili Grizeldis Seni seviyor ve sana değer veriyorum Yalnız soylu arkadaşlarım Senden hoşnut değiller Hele buyruğumdakiler, fakir bir köylü kızına, boyun eğmeyi hiç istemiyor. Bir de kız doğurdum. Oysa ülken bir varis bekliyordu. Eşim, dostum ve buyruğumdakilerle, sulh sükûn içinde yaşamayı dilediğimden, onların dediklerini yapmak zorundayım. Önce, bana söz verdiğin gibi, her türlü buyruğumu yerine getirip getirmeyeceğini sormak istiyorum demiş. Griseldis hiç tereddüt etmeden, ''Sen benim efendimsin. Ben ve yavrum senin buyruğuna boyun eğeriz. Onun için dilediğin gibi hareket edebilirsin.'' diye cevap vermiş. Griseldis'in sözlerinden Kont öylesine duygulanmış ki, ağlamaklı olmuş ama hiçbir şey belli etmeden, aynı ciddi tonla, ''Bu cevabında samimi olup olmadığın elbet belli olacak.'' Demiş Yüreğinin sızladığını belli etmeden Bu sözleri söyledikten sonra Çıkıp gitmiş En sadık kuşaklarından birini çağırarak Hemen eşime git Ve kızını alacağını söyle Eğer vermemeye kalkarsa Zora başvur Öldürülmek üzere Çocuğu benim istediğimi söyle Bu sırada da annesinin tutumuna iyice dikkat et Ve bana olduğu gibi anlat Korkuya kapılan uşak Efendisinin günahsız yavruya acıması için yalvarırsa da, Kont, daha sert sözlerle buyruğunun derhal yerine getirilmesini söylemiş. Uşak, çok üzgün olarak Kontes'in odasına gitmiş ve ''Sayın Kontes'im, çok acı bir haberin elçisiyim. Efendimiz size pek kızmış olmalı. Çünkü, bana öldürülmek üzere çocuğunuza almamı buyurdu. Her ne kadar günahsız yavruya acıması için yalvardımsa da, Sözlerim öfkesini körüklemekten başka bir işe yaramadı. Çaresiziz. Çocuğunuzu vereceksiniz. Demiş. Çok zor durumda kalan Griseldis, bu acıya dayanmak için olağanüstü bir gayret sarf edermiş. Hiç tereddüt etmeden, Çocuk efendimizindir. Dilediği her şeyi yapabilir. Al ve hemen ona götür. Onun buyruğuna hiçbir zaman karşı koyacak değilim. Diyerek yavrusunu beşiğinden almış, bağrına basmış, son defa öpmüş ve bir damla gözyaşı dökmeden uşağa vermiş. Bu manzara karşısında uşak gözyaşlarını tutamamış. Kucağındaki masum yavruya bakarak hıçkırmaya başlamış. Uşağın bu hali, zaten yanan ana yüreğinin acısını artırmış. Sevgili melek yavrumu hemen götür, Tanrı onu korusun diye mırıldanmış. Uşak, çocukla Kont'un yanına varmış ve Grisaldis'in onu nasıl bir metanetle verdiğini anlatmış. Kont, karısının tahmin ettiğinden daha metin ve daha sadık olduğunu anlamış. Çocuğu gerçekten öldürmek niyetinde değilmiş tabii. Yalnız onu uzak bir ülkeye gönderip orada büyütmek istiyormuş. Aynı uşağı çağırarak çocuğu Bolonya'da bir Kont'la evli olan kız kardeşine götürmesini buyurmuş. Bir de mektup yazarak, olanı biteni anlatmış ve çocuğunu büyütüp yetiştirmelerini rica etmiş. Küçük yavruyu seve seve kabul eden Kontes, yüreğini ferah tutmasını, kızına iyi bakacağını ve onun yanında olduğunu kimseye söylemeyeceğini kardeşine bildirmiş. Zavallı Griseldis, yavrusunun başına ne geldiğini bilmezmiş. Çünkü Bundan uşaktan başka kimsenin haberi yokmuş. Masum yavrusunun öldürüldüğünü sanırmış. Ana kalbi yanarmış ama kimseye bir şey demezmiş. Eşinin gösterdiği bu sabra kontun aklı ermezmiş. Karısının bu melek huyu ve sabrı kontu Grizeldis'e her gün biraz daha bağlarmış. Böylece dört yıl geçmiş. Bu arada Grizeldis, nur topu gibi bir oğlan doğurmuş. Yalnız ana baba değil, eş, dost, hısım akraba düğün bayram etmiş. Çocuk iki yaşına gelince, Kont eşinin sabrını bir kere daha denemek istemiş ve ''Sevgili Grizeldisin, oğlan olunca ülkem düğün bayram etti. Çok sevindi ama ölümünden sonra köylü yani Yanikula'nın torununun efendileri olmasını istemediklerini ihsas ettiler.'' Onlarla sul sükun içinde yaşayabilmem için düşündüm, taşındım. Tek çarenin, çocuğu yok etmek olduğu neticesine vardım. Kontes, sükunetini hiç bozmadan, ''Sevgili efendim, ben size söz verdim. Yine de tekrarlıyorum. Her buyruğunuza seve seve boyun eğiyorum. Oğluma da, bana da dilediğinizi yapabilirsiniz.'' ''Hiçbir şekilde karşı koyacak değilim.'' diye cevap vermiş. Karısının bu yüreklere dokunan sabrı karşısında duygulanan Kont, bir şey söylemeden uzaklaşmış. Yalnız kaldığı zaman gözyaşlarını tutamamış ama, karısının sadakatinden emin olmak için tasarladığını yapmaktan geri kalmamış. Tekrar uşağa çağırmış, çocuğu alması için Kontes'e göndermiş. Kontes, Yine hiçbir şey söylemeden beşiğin başına gitmiş, çocuğu almış, bağrına basmış ve uşağı uzatmış. Bu günahsız yavruyu al, babasına götür. Belki baba kalbi merhamete gelir de hayatını bağışlar. Bir şey söylemeden çocuğu alan uşak dışarı çıkınca kendi kendine ağlamaya başlamış. Efendisine kontesin çocuğu verirken ne kadar metin olduğunu anlatmış. Kont, baba şefkatiyle oğlunu öpmüş, sonra uşağa bunu da Bolonya'daki kardeşinin yanına götürmesini söylemiş. Ona da bir mektup yazarak, çocukları niçin ona gönderdiğini anlatmış. Her ikisini de bir Kont çocuğu gibi büyütüp yetiştirmesi için de rica etmiş. Kardeşi, Kont'un dileğini yerine getirmiş. Bir yandan da bundan sonraki çocuklarının ne olacağını merak edermiş. Kont. Sık sık çocuklarından bahseder fakat Kontes ana yüreğinin acısını ele verecek en ufak bir belirti göstermezmiş. Kadıncağızın bu yüksek kalpliliği ve sabrı Kont'u tahrik etmiş ve sabrını denemek için başka şeylere başvurmuş. Bu sefer de izzeti nefsiyle oynamayı düşünmüş. Böyle fakir bir köylü kızıyla evlendiğinden pişman olmuş görünmüş. Haber bütün ülkede kulaktan kulağa hemen yayılmış. Yok Kont fakir bir köylü kızıyla evlendiğine pişmanmış, yok karısından ayrılacakmış, yok seviyesine uygun zengin bir kadınla evlenecekmiş. Haber dönmüş dolaşmış, Kontes'in de kulağına varmış. Fakat o Kont'a hala sadıkmış. Bunu da büyük bir sabırla karşılamış. Kısa bir süre sonra Kont, sarayın ileri gelenlerini toplayıp kendisine Roma'dan karısından ayrılabileceğine ve başka bir kadınla evlenebileceğine dair izin çıktığını bildirmiş. Sonra Griseldis'i çağırarak ''Sevgili Griseldis'im, beni nasıl sevdiğini bilirim ama maalesef başka bir kadınla evlenmeliyim. Çünkü arkadaşlarım ve tebağım seviyeme uygun bir kadın almamı ve ölümümden sonra da kendime yaraşır bir varis bırakmamı diliyorlar. Onun için birbirimizden ayrılacağız. Bundan böyle şu anda sarayı terk edeceksin ve beraber getirdiğin hiçbir şeyi götürmeyeceksin. Grizeldis kontun sözlerini sabırla dinledikten sonra ben zaten bugüne dek Hiçbir zaman kendimi eşiniz yerine koymadım. Sizin sadece hizmetkarınızdım. Bana bu sarayda hakkım olmayan payeyi vermiş olduğunuz için size minnettarım. Babamın fakir evine dönmeye hazırım. Yerimi seve seve gelecek olan kadına bırakıyorum ve onunla mutlu bir ömür sürmenizi diliyorum. Gelirken beraberimde getirdiklerimden hiçbir şeyi almamamı buyuruyorsunuz. ''Yalnız izin verin de, sadece sadakatimi alıp gideyim.'' diyerek, üstündeki elbiseleri ve takıları çıkarmış, sade keten bir elbiseyle kalmış. Parmağındaki nişan yüzüğünü de çıkarıp, Kont'a uzatarak, ''Babamın evinden hiçbir şeysiz çıktım. Aynı şekilde dönmek istiyorum.'' demiş. Orada bulunanların gözleri yaşarmış. Kont, Griseldis'in yüzüne bile bakamazmış. Kalbi sızlarmış ama iradesini kaybetmeden Onun uzaklaşmasına seyirci kalmış Zavallı Grizeldis Yalın ayak ağır adımlarla saray kapısından çıkarken Arkasından yürüyenler hıçkırıklarını tutamamışlar Çünkü iyi huyu ve altın kalbiyle Herkese kendini sevdirmiş Saraydan epeyce uzaklaşınca Kendini tutamayarak ağlamaya başlamış Babası ve konu komşu etrafına toplanmış. İhtiyar Yeni Kula Kızının boynuna sarılmış. Üzüntüsünden tek kelime söyleyememiş. Grizeldis, Babasını gülümseyerek selamlamış. Sakin olun babacığım. Unutmayın ki, Her şey Tanrı'nın isteğiyle olur. Diye avutmuş. İhtiyar, Baba kalbi yavrucuğum. Suçsuz olduğunu bildiği için. Seni bu durumda görünce nasıl sızlamaz? Kontun aşkı ne kadar yalanmış meğer. Zaten işin başından beri bu evliliğe aklım ermemişti. Her zaman mutluluğunun gölgelenmesinden korkuyordum. Yüreğim titriyordu. Diyerek Griseldis'in elinden tutup eski köhne kulübesine götürmüş. Bir dolabı açmış Griseldis. Nişanlandığı gün üstünden çıkardığı partal çöyle elbisesinin olduğu gibi durduğunu görmüş. Yanikula elbiseyi alıp kızına vermiş. Böylece Grizeldis eski fakir evinde eski hayatını sürer gidermiş. Hiçbir günde ne Kont'tan ne de başına gelen felaketten söz etmiş. Her zamanki gibi sakin ve sabırlı Grizeldis yine hayatından hoşnut görününe dursun, varalım bakalım Kont'un hali nicedir. Grisaldis gittiği günden bu yana Kont'un ne neşesi ne mutluluğu kalmış. Ondan daha fazla ayrı kalamayacağını anlayınca hemen bir uşağını Bolonya'ya göndermiş ve eniştesinden kardeşiyle birlikte çocuklarını alıp getirmesini rica etmiş. Bir yandan da şehre bir haber salmış. Yeni nişanlısı yoldaymış geliyormuş. Yeniden düğün hazırlıklarının yapılması gerekiyormuş. Düğün için yine konuklar davet edilmiş. Ve eniştesiyle kız kardeşi, çocuklarıyla beraber, saraya gelmek üzere yola çıkmış. Kont Kontvalta, Griseldis'i de köyünden getirtmiş. Griseldis, yarın nişanlım geliyor. Hemen düğünümüz olacak. Evimin köşesini bucağını senden iyi bilen yok. Her tarafı güzel bir temizle. Süsle, ''Asil konuklarıma ağırlamak için gereken bütün hazırlıkları yap.'' demiş. Griseldis, eski eşinin önünde saygıyla eğilerek, ''Memnuniyetle efendim, size hizmet edebilmek benim için şereftir.'' deyip sarayı seve seve tepeden tırnağa temizlemiş, süslemiş, püslemiş. Sarayın hizmetçisi gibi, ''Sabahtan akşama kadar çalışmış.'' Ertesi gün eniştesiyle Bolonya'dan çıka gelmiş Kont Valt'a. Konuklarıyla beraber özenli bezenli bir karşılama töreni yapmış. Herkes yeni nişanlıya mutluluk dilemiş. Narin yapılı güzel bir genç kızmış nişanlısı. Ancak 12 yaşında bir kızcağız. Büyük bir törenle saraya getirilmiş, bütün uşak ve hizmetçiler önünde hürmetle eğilmiş. Gelecekteki efendilerine mutluluk dilemiş. En son olarak Griseldis gelerek ayaklarına kapanmış, saygıyla elini öpmüş. İyi dileklerle tebrik etmiş. Sonra hizmetkarlar arasındaki yerini almış. Kont, bir süre hayret ve takdirle eşinin yüksek kalpliliğini ve sabrını seyretmiş. Nihayet bunca yıldır çektirdiği azabına bir son vermek amacıyla, onu yanına çağırıp, ''Ne dersin Griseldis? Nişanlım güzel mi?'' diye sormuş. ''Elbet efendim, elbet güzel.'' diye cevap vermiş Griseldis. ''Bundan daha iyi ve bundan daha güzel bir kız bulamazdınız. Onun için bütün kalbimle mutlu olmanızı dilerim.'' Kontun bu son damla taşırmış sabrını ve... ''Griseldis, nişanlıma yakından iyice bak bakalım. Zihnini bir yokla. Acaba onu bir yerden tanıyor musun?'' Deyince Grizeldis gözlerini iri iri açarak dikkatle bakmış. Ne çare? Hiç tanımamış. Onun üzerine Kont Grizeldis. 12 yıl önce doğurduğun kızını tanımadın mı? demiş. Grizeldis hayretten dona kalmış. Şaşkın şaşkın Kont'un yüzüne bakmış. Kont ona doğru yaklaşarak "Sevgili Grizeldis'im, kendine gel." Nişanlım dediğim bu kız senin ve benim kızım. Bu delikanlı da sevgili oğlumuz. Sen de Grizeldis'in, benim tek sevgili eşim. Senden başkasını almadığın gibi almaya da niyetim yok. Diyerek Grizeldis'ini ve çocuklarını kucaklamış. Grizeldis, sevinç ve mutluluktan bir ara kendinden geçmiş. Ayıldığında, Evlatlarını bağrına basmış ve tutamadığı gözyaşları arasında "Sevgili yavrularıma tekrar kavuştum ya. Artık ölsem de gam yemem." demiş. Bu arada hizmetkarlar Grizeldise muhteşem elbiseler getirmişler. Tıpkı ilk sefer olduğu gibi kadınlar etrafında bir halka teşkil ederek eski elbiselerini çıkarıp onu giydirmişler. O günkü gibi halka açılmış Grizeldis süslenmiş, güzelleşmiş olarak meydana çıkmış. Kont'un yanına varmış. Düğüne davetli olan konuklar etrafını almış. Kont Valta elinden tutup orada bulunanlara dönerek "Sevgili Grizeldis'im, burada Tanrı ve konuklar huzurunda şunu söylemek isterim. Sana bunca yıldır çektirdiğim fena niyetli olmamdan değil, yalnız senin sabrını denemek ve yüksek katliliğini Faziletini Tanımak içindi. Bundan Böyle Senin Sadık Eşin Kulun Kölenim Bir Sürü Önce Senden Ayrılıp Uzaklaştırdığım Sevgili Yavrularını Büyümüş Yetişmiş Olarak Karşında Görüyorsun Onlarla Beraber Mutlu Bir Ömür Süreceksin Burada Bulunan Bütün Konuklar Bir Düğün için Gelmiş Olduklarından Bugün Seninle Özenli Bezenli Bir Tören Yaparak Yeniden evleneceğiz ve ömrümüzün sonuna kadar birbirimize sadık kalacak ve mutluluk içinde yaşayacağız. Plemont Kontu Valta uzun yıllar Grisaldisi ile mutlu bir ömür sürmüş ve oğluna büyük bir servet bırakarak dünyadan göçmüş. Son